Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Dengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgaz. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. E, bu hafta biraz Avrupa Birliği e, gündeminde çevre ekoloji meselesi nasıl yer alıyor? E, biraz onu konuşacağız. E, Avrupa Komisyonu'nun e, çevreyle ilgili komitesi e, dün e, bir iklim paketi açıkladı. Bu e, Mart ayında Avrupa Birliği liderler... E, zirvesinde e, liderler e, tarafından görüşmeye açılacak. Ardından da Avrupa Parlamentosu'nda oylamaya sunularak e, kabul edilecek. Temel olarak Avrupa e, kendisi için Avrupa Birliği 2030 için yeni hedefler belirledi. E, sera gazı e, emisyonlarını %40 oranında azaltılması, yenilenebilir enerjinin payının da %27'ye çıkarılması e, konusunda e, şimdi bunu tabii bazı incelikler var e, o incelikleri konuşacağız ben e, çok e, temel <gülüyor> e, bir e, şeyden iki hedeften e, bahsettim e, bugün bir de bir konuğumuz var yine Avrupa Birliği ekseninde çevre meselesini e, ele alacağız kendisiyle e, İktisadi Kalkınma Vakfı uzman yardımcısı İlge Kıvılcım'la beraberiz e, yakın zamanda kendisi bir e, rapor hazırladı 2020'ye doğru e, Kyoto tipi iklim değişikliği müzakereleri ve burada bir alt başlık olarak Avrupa Birliği'nin yeterliliği ve Türkiye'nin konumu e, ele alındı bu raporda. E, şimdi bu raporun e, nereden böyle bir rapor İktisadi Kalkınma Vakfı neden böyle bir rapor hazırlama ihtiyacı duydu? E, nasıl bir metodoloji izlendi? Bu raporun içeriği nedir? E, ayrıca onun herhalde sonra linkinde verebiliriz e, okumak ulaşmak isteyenler için belki değil mi? E, i̇sterseniz oradan başlayalım. E, herkese merhaba. E, öncelikle açık radyoda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. E, beni aradığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür e, için. E, aslında kitap genel anlamda iklim değişik müzakerelerini anlatıyor. E, ama önemli bir kısmı da Avrupa Birliği'nin yeterliliği müzakerelerde ve Türkiye'nin konumu anlatıyor. E, ...la ilgili... E, ...önemli bulguları içeren bir yayın. Nacizane bir yayın. E, aslında... ...Küresel Ekim Değişikliği... ...den ne anlıyoruz... ...sorusu çerçevesinde... ...çıkmış bir yayın. Aslında sadece Ekim Değişikliği ile... ...ilgili olarak sadece seri gazı... ...emisyonlarının azaltılması değil. Aynı zamanda ikim Değişikliği'ne uyum... ...politikasının da ne kadar önemli olduğunu... ...vurgulayan bir yayın. E, bunun dışında... E, Peki İKVE İK daha önce böyle nerede yapıyor mu iklim konusunda ve çevre konusunda çalışmalar çalışmaları e, bu kadar genel hani iklim değişimi müzakereleriyle ilgili zannediyorum yok, yok i̇lk e, bu bir çalışıyor ilk kitap ve yüzde yani. yüz geri dönüşümlü bir kitap o da <gülüyor> İKVE bir, evet. bir ilk e, aslında e, kağıt yani çok düşük karbon ayak izi ile işlememiş liflere kıyasla yüzde kırk beş su yüzde seksen enerji tasarrufu sağlandığı da e, kitapta Hı. yer alıyor. Çok e, evet, güzel bilgiler de var. olacak böyle tasarıflara <gülüyor> Evet. evet. E, bir şey soralım o zaman. Hani başlamak için e, kitabın da alt başlığı olmasından e, hareketli. E, bugünlerde de Avrupa Birliği kendisi e, iklim Hı -hı. hedeflerini e, güncelliyor. E, kitabın alt başlığı e, Avrupa Birliği'nin yeterliği. Evet. Ve Türkiye'nin <gülüyor> konumu. Bir, Avrupa Birliği yeterli mi? Bu soruyla başlayalım istersen. Ee, müzakere sürecine bakıldığında aslında Avrupa Birliği lider konumunu sürdürüyor. Ee, ancak e, özellikle 2009 yılında yapılan e, Kopenhag zirvesinde Avrupa Birliği'ne getiren eleştiriler çok arttı. Bunda e, çeşitli aslında bilimsel araştırmalardan yorul çıkarak bazı bulgular elde etti. Bunlar özellikle... Kopenhag zirvesindeki müzakere ortamından yola çıkarak oluşturulmuş eleştiriler. Özellikle Avrupa Birliği'nin liderliğinin çok önüm plana çıkması ve bazı konuların çok fazla detaylı bir şekilde müzakerelerle dile getirilmesi bu konuyu birazcık siyasileştirme kısmını ortaya çıkarttı. Bu da Avrupa Birliği'ne çok büyük bir yük getirdi açıkçası. Ee, kısaca Avrupa Birliği'nin hedeflerinin çok yüksek ancak sonuçlarının da çok az olduğunu gördük. güzel yani bir uçurum, yani Evet. uçurum demeyen fark var. Evet yani bu da çok fazla diye getirilen bir eleştiriydi. İkincisi emisyon ticaret sistemi e, şu anda çok gündemde ve bunun üzerine de getirilen çok büyük eleştiriler var. Özellikle, emisyon ticaret sistemi çok kısaca ne olduğunu söyleyebilir miyiz? Şey, e, için? Emisyon ticaret sistemi... E, Kısaca aslında o komisyon tarafından belirlenmiş sanayi tesislerinin her yıl olarak emisyonlarında bir salınım izinleri, çekilletme söz... izni tabir edilen evet. bu tırnak içinde. Evet ve bunların çok fazla sınır üzerine çıkmayan tesislerin bu arta kalan izinlerini başka tesislere satabilme imkanı. Böyle bir pazar. Evet böyle bir pazardan söz ediyoruz. Bunda da ekonomik krizle birlikte karbon fiyatlarındaki düşüşten dolayı da aslında emisyonların çok fazla da azaltılmadığı görülüyor. E bu konuda da Avrupa Birliği'ni üzerine getiren işler ETS üzerinde yoğunlaştığını açtığını görüyoruz. Yani eleştiri şu benim anladığım, zaten krizden dolayı evet. karbon salımı düşmüştü. Dolayısıyla Avrupa Birliği kendisi karbon salımını ETS sayesinde düşürmüş olmadı Evet, Evet. Genel anlamda bunu söyleyebiliriz, evet. Bir de ETS'ye getirilen şey var tabii. Yani karbon fiyatlarının sürekli bir çöküş içinde olması. İlk kuruluşundan beri ETS evet, sisteminin. Evet. Yüksek bir fiyat bekleniyordu. Evet. E, Ton 30 dolar mı yanlış hatırlamıyorsam? Yani i̇şte en son 5 beş avralarda beşe düştü. falan. 5'e beş düştü. <gülüyor> evet, 2.75'e evet, yani. kadar indiğini biliyoruz. Evet. E, piyasa maalesef yani. oluşmadı. Oluşmadı. Evet. Bu da bir eleştiri değil mi? A Tabii A A ki. Hı -hı. Tabii ki. Bu da hani tesisleri yeteri kadar emisyon azaltmanı e, götürmüyor. Peki Kopenhag'dan yani, sonra ne oldu? Müzakerelerde Yani hem küresel müzakerelerin e, seyri hem de Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin belki burada konumla ayrı ama Avrupa Birliği Kopenhag'dan sonra e, herhangi bir şey değişikliğine gitti mi? E, aslında Kopenhag'dan sonra Cancun e, vizyrivesi vardı. Bu da aslında... Kopenhag gibi bir ortamdan sonra Kanko'nun önemini daha çok arttırdı müzakerelerde. Ee, Avrupa Birliği aslında burada birazcık daha temkinli kararlar aldığını görüyoruz. Ee, dolayısıyla daha sonuç odaklı e, kararlar aldığını görüyoruz. Bu bağlamda e, Avrupa Birliği'nde hani sonuçta Avrupa Birliği de çok kusursuz bir birlik değil. E, ama e, iyileşmeye doğru gittiğini görebiliyoruz ama yetersiz tabii ki. Ee, müzakereler sürecinde Avrupa Birliği her zaman emisyon azaltımına e, gidilmesi gerektiğini e, diğer devletlerin e, ölçüsünde e, teşvik amaçlı itici güç olarak e, gözükse de e, tabii ki yetersiz e, konuları da var. Özellikle e, ETS kısmı çok ön plana çıkıyor. Şimdi bu... Yok e... yok yo, devam et sen. Raporun... E... Biraz senin hani devamın itilirinde tam içerinde değil ama devamın itilirinde bugünlerde de Avrupa Birliği'nin kendi iklim hedeflerini evet. e, güncellemesi meselesi söz konusu. İşte emisyon hedefi evet. ve yenilenebilir enerji hedefi. Hı hı. E, yani sen e, şuna dikkat çektin hani AB bu konuda lider olsa da dünyada e, liderin de adımları yetersiz evet. kalıyor. Evet. Peki bu yeni güncellenmiş hedeflerle ne aşamadayız e, Özellikle şu çerçevede hani hı hı. 2050 yılına kadar %80 ile 95 arasında emisyon azaltımı gerektiğini IPCC söylüyordu bize. O bakış açısından baktığımızda ABN konumda. Şöyle, 2020 ve 2050 hedefleri bağlıcılığını sürdürüyor. 2020'de emisyonlarda %20 azaltım. Avrupa Birliği genelinde enerji tüketiminde... Ee, Yeni bir enerji'nin payı %20 yirmi e, ve enerji verimlinin de 120 azalt e, artırılması gündemde. 2050'deki hedefler de oldukça iddialı yüzde civarında bir emisyon azaltımı. 2030 e, aslında 2050 yılındaki hedefleri e, karşılamak için aslında geliştirildiğini düşünüyorum. Yani ara bir istasyon. Evet. Gibi ara miyiz? Çünkü aslında e, bu bağlamda da. Ee, çevreci gruplardan gelen eleştirilere bakıldığında e, 2020 hedeflerin bile az olduğu 2050'nin e, hedeflerinin tutturulması için 2030, 2030 yılının hedeflerinin çok önemli olduğu ve bunun da e, 2020 yılında öngörülen hedeflerin de üstünde bir hedef belirlenmesi gerektiği e, vurgulanmakta ve Arko Birliği'nin son e, dün zannediyorum Çevre komitesinde, parlamentoda tartışılan konusu da buna yönelikti. Ve e, kesin olmamakla birlikte e, emisyonlarda yüzde kırk oranında bir e, azaltım söz 2030 konusu. 2030 yılı itibariyle. Evet, 2030 yılı itibariyle. 1995 bazenler. 90'a. 90'a. 90'a. 90, 90, 90, 90, rakamları, 90 rakamları referanslar. Evet. evet. Evet. Peki Avrupa içinde kompozisyonda bir şey var mı? Hangi ülkeler istiyor, hangi ülkeler ha, ayak sürüyor öyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Çünkü bir bildiğim kadarıyla bir e, yeşil devletler evet. ve lider devletler vardı. Daha çok kuzey ülkeleri. Almanya. Almanya. Kuzey, e, Danimarka. Danimarka, Hollanda e, ülkelerinden. Evet. Güneyi daha çok e, izleyen ülkeler olarak bilinir. Evet, follower hı. ülkeler olarak evet. Polonya var. Polonya. Polonya herhalde İspanya, Karnisi, İtalya, kötü. İspanya, İtalya, Yunanistan, <gülüyor> Portekiz. Kömür. Belki Türkiye'de üye olsa aslında bu şeye dahil olabilir. Ama oradaki e, şey ilginç nokta şu. Yani bir her zaman e, böyle bir İkilik söylenir ya işte liderler ve izleyicileri diye. Hı hı. Bunun incelendiğinde ayrıntılı çok doğru olmadığı anlaşılmış. Çünkü bazı e, yeşil bildiğimiz, lider bildiğimiz ülkelerin karnesi bazı alanlarda kötü olabiliyor. Hı. İngiltere bazı alanlarda ilerirken iklim değişikliğine, Thatcher zamanında özellikle çok karşı evet. çıktı. Evet. E, İrlanda'nın e, yeşil olmayan devletler arasında yer almasına rağmen hukuka, e, çevre hukukuna çok e, uygun hı hı. bir şekilde e, aktardı Avrupa Birliği mevzuatlarının. Keza Yunanistan'ın son krizden sonra tekrar değişmiştir şeye uyumu belki izlemesi. Yeşil olmayan devletler açısından de bazı politikalarında ileri hedefler aldığı söylenebilir. Yani söylene tabii Yunanistan'da biliyorum. çok ağır sanayi olmadığı için evet. o hedeflerden çok sapma olduğunu zannetmiyorum. Özellikle güneş yatırımları da fena değildir Yunanistan'da krize rağmen. Ki krizden sonra da sanki bir şey olduğu gibi hatırlıyorum. Yunanistan'da öyle bir... Güneşe yönelik bir altına atılıyor. Evet, pahalı olmasına rağmen onu e, yaptılar. Yani güneşe bir ağırlık e, verme durumu oldu Yunanistan özelliğinde. Dilerseniz e, kısa bir ara verelim. Biraz da rotayı Türkiye'ye kaydıralım ikinci yarıda. E, Ekonomi ekoloji programında e, İKAV'den uzman yanımcısı İlge Kıvılcım'la e, iklim müzakerelerini konuşuyoruz. Avrupa Birliği'nin konumunu konuşuyoruz. Şimdi de ikinci yarıda şarkıdan sonra Türkiye'yi konuşalım. 94.9 Ekonomi Ekolojide e, iklim değişikliğini konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz İlge Kabılcım ile. Kabılcım ile e, İKV uzman yardımcısı. E, i̇lk ilk bölümde ki e, konular daha küresel ve AB düzleminde konuştuk. İkinci yarıda Türkiye konuşacağımızı söylemiştik. E, şahsi kanaatim çok değerli toplu bir yayın olduğu e, yönünde. Çünkü ön sözde de değildi gibi bu alanda çok dinamik ve çok hızlı gelişmeler oluyor. ...yani her düzeyde, her platformda... ...takip etmek, bunların bir envanterini çıkarmak... ...hedefleri izlemek, değişen hedefleri izlemek... ...değişen politikaları izlemek çok önemli... Ee, ...siz de burada 82 ve 83. sayfalarda... ...Türkiye'de... E, ...iklim konusunda hem sektörel... ...hem de tematik hı. stratejilerin yer aldığı... Hı hı. ...strateji raporlarını... ...strateji belgelerini... E, ...toplamışsınız buraya yaklaşık... ...2, 4, 6, 8... ...yani 15, 20'ye yakın... Hı hı. E, ...strateji var aslında ilginç yani. 15-20'ye yakın strateji olması. Her evet. bir gözüktü. Ama evet. bunlar yani kağıt üzerinde mi kalıyor? Hedefe geçiyorum. Çünkü hep bizim Türkiye ile eleştirdiğimiz konu Türkiye'nin iklim müzakirindeki pozisyonu. Hep Hı -hı. kaçak güreştiği, Hı -hı. hedef koymadığı, ertelediği, ötelediği ve şey almaktan, itkin bir pozisyon almaktan çekindiği yönde. Türkiye'nin konumunu nasıl değerlendirirsin? Kısaca bir özet yapmak istersen. Um. Hani müzakereler bağlamında bakarsak, e, Türkiye'nin özel şartı çok ön e, plana çıkartılıyor Türkiye tarafından. Hani Biz gelişmekte olan bir ülke modelinde olduğumuz için özellikle Koyota Protokol'un esteklilik mekanizmalarından yararlanma ihtiyacı çerçevesinde oluşturulmuş mesajlar var. E, bunun dışında e, aslında stratejik belgelerimize baktığımızda ekonomik kalkınmanın aslında ne kadar önemli boyutta olduğunu görüyoruz. Ee, hani bakanlıklarımız tarafından yapılan çevre projeleri oldukça önemli. Ancak e, özellikle iklim değişikliği strateji belgesine baktığımızda şöyle ifadeler var: Türkiye'nin ekonomik ve demografik gelişimi göz önüne alındığında herhangi bir geçmiş yılı referans verilerek sera gazı emisyon azaltım hedefi e, ta, ya da taütu vermesi mümkün değildir. Türkiye emisyon sınırlamasını sürdürülebilir kalkınmasına ve yoksullukla mücadele çabalarını olumsuz yönde etkileyemeyecek şekilde e, alacağı önlemler yoluyla gerçekleştirmeyi planlamaktadır. E, şeklinde ifadeler var. Aslında e, kat, benim de katıldığım konferanslarda e, Türkiye heyetinin e, söylediği ifadelerde... E, Çevreyi hem koruyacağız ama aynı zamanda kullanacağız ifadeleri çok fazla yaygın. Ee, ne demek bu? Yani çevreyi hem korumak aynı zamanda kullanmak. E, tabii. <gülüyor> yani hem kendini hem de herhalde bu uluslararası platformları kandırmak gibi bir şey mi? Neyse Değil biraz retorik bir soru oldu. <gülüyor> Kusura bakma sen devam et. Cevabın <gülüyor> Peki Avrupa Birliği ile Türkiye'nin hedeflerini karşılaştırırsak? özellikle dünkü gün yani bu haftaki güncelleme konuşmalarından sonra e, Avrupa Birliği hedefleriyle uyumlu mu Türkiye'nin e, emisyon azaltma hedefi yok onu hani bir geçiyoruz evet. ama hani. yenilebilir enerji konusunda bir hedef önsür öne sürüyor mesela e, Avrupa Birliği'nin hedefi çok açık ama e, hani Türkiye'nin e, 2023 hedefleri ne baktığımızda yenilebilir enerjiden azami ölçüde istifade etmek ifadesi var. Hani tam net e, bir oran açıkçası ben göremiyorum. Hı hı. E, zaten Türkiye'nin işte 2023 için e, kendine e, koyduğu bir, tür, e, dünyanın on büyük ekonomisinden birisi olmak gibi e, çok e, şey bir e, ne diyelim e, iddialı bir hedefi var ve e, bütün e, ekonomi politikalarını e, üretim enerji politikalarını da bunun üzerine e, inşa ediyor. ve Dolayısıyla burada da e, çevrenin e, sera gazı, emisyonu azaltımlarının e, herhangi bir e, şeyi yok. Yani önemi yok. Tamamen e, göz ardı edilen evet. e, bir konumda. Aslında iklim konuşunca biz bir enerji, öncelikle enerji evet. konuşuyoruz. Yani Türkiye e, yenilebilir enerji hedefini hep yüzde otuz olarak veriyor. Yalnız Ondan orada neler var? Neler var? Şimdi yenilebilir enerji zaten o verilen, <gülüyor> e, o çok önemli nokta. O tuzak. <gülüyor> Yani orada e, işte bu yenilim bir enerji zaten şu an Türkiye'de yüzde 28 seviyesinde hani hedefle arasındaki fark zaten e, hemen hemen aynı yüzde 27 28 bildiğim kadarıyla o yüzde 28'in içinde de yüzde 90'dan fazlası. Kes. Evet hidroelektrik santraller büyük ya da küçük. E, şeye gelecek olursak Türkiye'nin verdiği hedefte bir diğer e, noktada şu. E, Konvansiyonel enerjiyi çıkartınca odun mesela oradan. Çünkü elektrikteki evet. enerji oranından bahsediyor. Yüzde altı civarlarına düşüyor. Yani Türkiye evde hı. ısın kaynaklı. yani ha, Onları çıkartınca, çıkartınca. evet. %6 civarına düşüyor Türkiye'nin yenilebilir enerji hedefi evet. aslen yani <gülüyor> AB'nin yenilebilir enerji hedefi yetersiz olmakla beraber en az %27 olarak bugün e, bu hafta zikrediliyor <gülüyor> Türkiye daha fazlasını veriyor yani ama aynı standartta kullanmadan ya, vermiş kurulu oluyor kurulu kapasite halihazırda kullanılan anlamında söylüyorsun %27 e zaten halihazırda ha. kuruluyla hedef arasında çok az fark <gülüyor> olduğu için <gülüyor> ee, İKBN raporunda önemli bir şey de var 72. sayfada. Evet. Enerji yatırımlarını burada bakmışsınız 2013. 29 aylık. Evet 9 aylık ama en son verilere bakmak için dün baktım. Hani bir senelik yatırımlar diyor son 12 ayında verileri var. Evet. Hemen, burada, hemen paralel. Evet oranları verelim. %50'si 2013'ün 2013'ün diyelim 9 aylık demeyelim. 1 yıllık yatırımlar. %50'si termik santral. %37'si %38'i HES. Yüzde dokuz rüzgar enerji santrallerinden gelmiş, santrallerine gitmiş yatırımların pardon. Yüzde üçü de çöp, biyokütle, atık, ısı ve jeotermal. Yani bu aslında bize şeyi veriyor biraz. Mevcut pencere aslında aynen mevcut evet. şeyi sunuyor. Bir şey söyleyelim hani yüzde termik santral yatırımların daha birkaç gün önce HSBC'nin işte bu... Büyük banka ve kömüre de epey yatırım yapan banka tarihsel olarak. HSBC'nin bir raporu açıklandı. E, kömür yatırımları e, kullanılamaz varlık olmak üzere uyarısı yapıldı. Standard Asset deniyor buna. Türkçesinden evet. bulamadım. Kullanılmaz varlık. Kullanılmaz kullanılamaz varlık. Kullanılmaz varlık. varlık, varlık. Evet. Değersizleşecek mi? Değer, e, evet. Yani artık değersizleşecek. Hani e, o yüzden çok fazla... E, Riskli yatırım olduğu söyleniyor kömür yatırımlarının. Yani iklim değişikliği nedeniyle kullanılamaz hale gelecek deniliyor. Yani bu büyük yatırım kuruluşu böyle bir rapor, böyle bir uyarı ile geliyor. İşte bizde ilk olarak %50 termik yatırım. Şimdi devam... tabi kuraklıkla birlikte aynı tehlike, aynı şey HES'ler için de geçerli. Dolayısıyla yani bu tablonun %50 artı 38 çok ciddi anlamda Türkiye'nin enerji kaynakları iklim değişikliğine kurban gidecek demek aslında. Çok konuşmak olmasın ama bir örnek daha vereyim. <gülüyor> ee, bu... Konuşmak için buradayız. Evet ama hani kömür <gülüyor> ee, bu, çok doluyum bu konuda. <gülüyor> Kömürün riski meselesinde e, yani Türkiye %50 yatırım yapıyor işte bu ICAV'in raporunda da görüyoruz İlgen'in yazdığı e, sağ olsun. <gülüyor> ee, bir yandan bunlar oluyor, bir yandan e, kömür ...büyük kömür üretici ülkeler... ...ABD örneğin... ...kendi pazarında artık kömür... ...satmıyor... ...satmıyor, kullanamıyor... ...yeni üretilen, yeni yapılan, yepyeni... Evet. ...daha İhrad hiç kullanılmayan bir kömür santralli... ...daha çalışmaya başlamadan... ...emekliye ayrıldı hmm. geçtiğimiz günlerde. Hmm. E onun yerine büyük kömür ihraç... E, ...limanları yapılmaya çalışıyor. Avustralya'da da benzer şekilde. E, dünya bundan hani vazgeçerken... ...biz yine yüzde elli kömüre ve dışarıdan aldığımız... ...kömürle büyük ölçüde hmm. çalışacak termik santraller... ...yapmaya çalışıyoruz. Yani biz aslında... ...yetmişlerin kalkıma modellerini... ...yeni yeni hayata geçiriyor evet. gibi hissediyorum. yani şey. Yani yani dünya hı. başka bir yere gidiyor. Biz e, eski adımları... Nükleer santrallık diye... ...nükleer evrası da aynı şekilde. Aynen yani. yani bunlar öngörümün ya da iddiamı bilmiyorum ama 5-10 yıl içinde kalıp kalabilecek yatırımlar çok tersine dönüyor. Rüzgar tersine Aynen. dönüyor gibi. Aynen. Aynen. Dolu olmamız normal yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani kömür santerilerinin de hepsinin tamamının kullanılması da gündemde. Yani 2023 hedeflerimizin arasında. Bu da bakanlığımızın web sitesinde de görülebilir. Evet. Peki siz İKV olarak müzakereleri izliyor musunuz? Bakanlıklara yaptığınız toplantılarda. Yani konumunuz nedir? Bu iklim politikalarına nasıl müdahale olabiliyorsunuz? E, açıkçası kadromuz e, çok fazla değil. E, hani şu an itibariyle konferans e, düzenleme e, durumu söz konusu. E, onunla ilgili benim yapmak istediğim bir çalışma var. İkim değişkiyi müzakereyle ilgili ve Türkiye'nin özellikle konumuyla ilgili. Onun dışında konferanslarımız, e, yani bakanlığın düzenlediği konferanslara katılımlarımızı Peki, gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği ilişkileri belki. boyutunda e, temaslarınızla ne oluyor iklim ve çevre konularında? ya açıkçası şu anda bir de yani dediğim gibi hani benim biraz da aslında çok fazla çalışanımız olmadığı için yani. iklim konusunda yani ben nacizane bir şeyler yapmaya Hayır, çalışıyorum. Hayır bu rapor bize şey verdi de böyle bir umut <gülüyor> verdi. Yani <gülüyor> belki şeydeki e, İKV'nin e, Avrupa'daki muadili kuruluşlarla belki bir takım temaslar evet, olabiliyordur yani. bu anlamda. Olabilir, hani Orada e, bilgi paylaşımı e, noktasında e, ve iletişimi Evet çünkü Türkiye'deki düşünce kuruluşlarının çevreye ve iklimin alanı daha çok araştırma yapması, daha çok e, aktif olması bir Önemli. politika şeye, aracı olarak... E, Hükümet ve hükümetleri etkilemesini ben önemli görüyorum ve Türkiye'nin eksikte kaldı bir Big Bununla ilgili evet. bir soru da ben sorayım. Ee, peki size, yani sonuçta ve yıllardan beri işte Hı -hı. AB nezdinde görüşü alınan bir kuruluş. Her ne kadar kadronuz bu aralar az olsa dahi 65'ten beri e, oradasınız. E, AB'nin işte komisyonun özellikle Türkiye masasından, e, çevre bölümünden... Hı -hı. Hı -hı. E, Sorular geliyor mu bu konuyla Türkiye'nin çevre politikasıyla ilgili veya Türkiye'ye herhangi bir baskı geliyor mu iklim politikasıyla ilgili sizin izlediğiniz kadarıyla? Şu anda gelmiyor diyebilirim. Hani o anlamda biraz daha çalışmaların artması gerektiğini düşünüyorum ben de. Evet, çevre başlığı da açık başlık hala. Evet. evet. Yani Brüksel'de olan temaslarımızın artırılması gerekiyor evet. Evet belki işte burada e, çevreyle ilgilenen e, bu sivil toplum kuruluşlarının çeşitli platformlarının belki işte o e, Brüksel'deki veya Avrupa'daki e, yani çevre meselesini gündemine almış e, kuruluşlarla daha yakın e, çalışması. Belki Geçen oy... düşünün yani Türkiye'de çevre konusunda sadece çevre konusunda, konusunda çalışan bir think tank bir düşünce kuruluşu var, e, var mı? Var. Mutluma gelmiyor. Reklam olmasın <gülüyor> <gülüyor> yani tamam. şey yani Türkiye kaynaklı olanlar da var ama nispeten daha ufak tabii. Tamam. O zaman onları biz programımıza da, evet, da, onları, da bir konuk e, alma bir konuk al imkanımız e. olursa belki evet onlara sorarız neler yapıyorsunuz diye. E, vaktimizin bu hafta sonuna geldik. E, ekonomi ekoloji programına bugün tam kadroyduk. Pelin, Mahir ve ben. E, bir de üstüne konuğumuz vardı. Dört kişiydik. <gülüyor> İKV'den uzman ayarımızla İlge Kıvılcım. E, kahve çatısı altına hazırladığı 2020'ye doğru Kyoto tipi Kyoto Kyoto iklim değişikliği müzakereleri raporunu konuştuk. İKV'nin web sitesinden e, dileyenler rapora ulaşılabilir, evet. indirebilirler. Evet. E, 90 sayfalık bir pdf. E, Dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyoruz. Haftaya, Haftaya görüşmek, görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Ekonomi Ekoloji Hazır sunanlar Pelin Dengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ulgaz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.